Ağabeyler selamünaleyküm. Hepiniz hoş gelmişsiniz. Ne güzel gelmişsiniz ya. Vallahi. Allah daha da getirsin inşallah. Buraya gelenler Murat abi farklı sebeplerden geliyor. Bir kısmı eve gittiğinde güzel ve rahat bir İslami hayat yaşamak için geliyor. Bir kısmı burada öğrendiklerini gidip başka insanlara da nakletmek için geliyor. Buna ne deniyor abi? İlahi Kelimetullah deniyor değil mi? Yani Cenab-ı Allah'ı, Resulullah'ın namını her yere ulaştırmak için geliyor. Bir kısmı da bizim Uğur gibi hala ne için geldiğini bilmiyor. <gülüyor> Bizim Uğur'la tanıştınız mı? Birkaç hafta önce kürsüye çıkmıştı abi. Uğur diye hani o trafoda 15.000 volt elektrik yemiş bir arkadaş var Ferhat abi. Tanıştın değil mi? Şimdi Uğur'un kürsüye çıkacağı gün burada dolaşıyor böyle heyecanlı heyecanlı. Bir o tarafa gidiyor bir öbür tarafa gidiyor. Baktım bir tane ders hazırlıyor. Yani bir konu elinde. Bir Hamza abinin yanına gidiyor. Abi bunu buldum şunu buldum bana Ben de merak ettim bu adam ne hazırladı diye. Gittim yanına dedim Uğur böyle koşturup duruyorsun. Akşam ne yapacaksınız dedim. Zina yapacağız başkan diyor. <gülüyor> adam konuya çok konsantre oluyor. Şimdi tebliğ meselesi bizim üzerimize farzı ayn insanlara bu hakikatlere ulaştırmak ama bunları ulaştırırken Turgay abi böyle hello hello şekilde değil yani bazıları var öyle dalıyor bam bam Allah var inan peygamber inan şerefsiz Dalıyor abi. Bam bam dalıyor. Yani o şekilde değil abi. Bizim o arkadaşlara hikmetli bir şekilde ulaştırmamız lazım. Yani bazen çoğu zaman dille bile değil, halle ulaştırmamız lazım. Daha sonra çok şahit olmuşsunuzdur. Geliyorlar, abi ben adama anlattım anlattım ama adam anlamıyor diyor. Adam seni anlamamış eyvallah ama sen cenab Allah'ı anladın mı acaba? Ne kadar anladın? Orayı hesaplamak lazım. Orası ince. Biz şimdi bir gün... Halis burada mı Halis? Bizim Halis var, Suruçlu. Tanırırsınız. Urfa'nın Suruç kasabasından Peksas'ı. Biraz tehlikeli adamlar oluyor sürüşçü. Bunları biliyor musun? Sürüşçünün bir tane hesabı, hepsi abimdir. Kimse darılmasın. Bir tane hesabı kız düşürüyor bir tane bir yerden. Arkadaş da geliyor la keko ne yaptın? Kız düşürdüm. Şş, çaktırmış Nek'e yeni düşürmüş kriye. <gülüyor> yani Allah'ım. Kirtçesi maşallah çok güzel. Şimdi abi biz Halis'le Urfa'dayız. Orada dedik bir yemek yiyelim. Piyaza diye bir yer var Urfa'da. Böyle yemek yediğin yerler Hamza abi alanla çevrili. Neyse tam Halis'le biz yemek yiyoruz. Yanımızdan da bir çocuk geçti. Yani çocuğun şekli görmen lazım. Elde tespit tam böyle yürüyor çocuk Urfa'da. Aynen böyle yürüyor abi. Tam Halis'le yemek yerken yanımızdan geçti geri döndü. da abi, love you Mehmet abi love you. diye. Çocuk bir şekil çekti abime. bize, işte Allah'ın işi tevafuk. Aradan bir müddet geçti birkaç gün, çocukla akşam kafede karşılaştık. Dedi vallahi abi bırakmam dedi, kahve içeceksin. Neyse oturduk abi, muhabbet ettik. Çocuğa yardırdım, yardırdım, yardırdım, vurdum, vurdum sondajı. En son dedim ki, bak kardeş dedim, bunlar yaratılışın gerçekleri. Sen bu kainata ne için yaratılıp getirildiğinin farkında mısın dedim. Öncelikle yaratıldığım için tüm Urfa halkına teşekkür ediyorum. <gülüyor> Vay malamına, vay! <gülüyor> Tam bir serheşti yani kardeş. Artık oksijen çekip tiner mi veriyor ne yapıyorsa. Yani böyle psikolojide kardeşler denk geliyor. Şimdi ben konuya geri döneyim. Neydi bizim konu? Yani tebliğ deniyor ona değil mi? Şimdi bakın abi bu salondaki arkadaşların bir farkı var. Ne biliyor musun kardeş fark? 5,5 milyar insanın düştüğü yanılgıya Allah bizi düşürmemiş Fatih. Cenab-ı Allah bizi ihsan etmiş, Müslüman eylemiş. Yani 5,5 milyar insan farklı bir görüşte ahirete giderken Cenab-ı Allah bizde bir farkındalık oluşturmuş. Sizce bu 5,5 milyar insana karşı bir mesuliyetimiz var mı yok mu Kaan abi? Kesinlikle var. Çok basit düşünelim. Peygamberi Zişan ilk nübüvvet 40 yaşında geldikten sonra Ha, etrafı Müslümanlarla mı doldu? Hayır. Geldiğinde tek Müslüman ve iman eden kimdi? Kendisiydi. Yani insanlara tebliğ ederek insanlara bu hakikatleri ulaştırmaya çalışmış. Demek ki bizim de üzerimizde tebliğ gibi böyle bir vazife üzerimize farzı aynı mıdır? Farzı aynıdır. Peki bizim böyle bir vazifemiz var. Kaçımız haberdarız? Bir konuşalım. Tebliğ nedir? Nasıl yapılır? Bektaş hocam burada mı? Sayın eski yoldaşlardan Bektaş hocam burada mı? Bektaş hocam bir mikrofon uzatabilir misin Ömer? Bektaş senin biz ailecek görüşlerini merak ediyoruz da kardeşim. Tebliğ nedir? Eğer doğru bulabilirsen sen nasıl yapıyorsun? Yani tebliğ bildirmeden geliyor herhalde doğru mu? Hani ben... Güzel trafik cezaları mı tebliğ ediliyor? Evet Oradan yakaladın. Evet, evet Güzel abi, gidiyorsun devam et. Muhasebeden ben bildirebilirim. <gülüyor> verginin tebliğ edilmesi. <gülüyor> karşı tarafa bildirilmesi. Doğrudur. Evet. Peki bizdeki karşılığı ne olacak? Mesela bizim üzerimizde nasıl bir mesuliyet var tebliğin? Bizde de çok acıkanla çok acıkan bir de tatlı örneği mi vardı? Cuma dersinde herhalde verdiğim örnek vardı ya. Konudan Ondan, çıkıyorsun, devam et. Yani e, yanan imanları kurtarmak başka Sen başka yapıyor de, musun bu vazifeyi? Yani tam anlamıyla değil ama ben de yapmaya çalışıyorum. Var mı bir örneğin? Nasıl giriyorsun konuya mesela? Karşıdaki biri geldi, ya siz burada ne iş yapıyorsunuz? Yani bu namazın mantığı nedir dedi. Nasıl giriyorsun konuya? E, ya ben genelde şeyle ilgili yani... E, bana diyorlar hani senin gibi bir adamın... Yani ne alaka? Senin gibi derken? Ya işte... E... <gülüyor> <gülüyor> Eski devrimcilerden kim kaldı değil mi Bektaş? İşte solcusun, işte keyifçisin. Doğru. Ondan sonra yani yiyorsunuz, içiyorsunuz falan. Ama e, yani ben diyorum ki benim ekstra bir şeyimiz falan yok. Hani ben sadece ne olacak onu düşünüyorum. Yani nereye kadar? gidebiliriz. Nereye kadar yiyebiliriz, ne kadar ne zaman, nereye kadar içebiliriz? Yani sonunda hani beyaz ışık var diyorlar ya. Hani evet. beyaz ışıktan sonra ne olacak diyoruz? Yani ben sadece korkudan diyorum. Başka bir pa şey demiyorum. Pamuktan giriyorsun konuya. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah iplik fabrikası olmaz seninki Bektaş'ın. <gülüyor> Eyvallah kardeşim. Ben bir de Doğan burada mı Doğan? Siirt'in sabah kahvaltıda karamel makiyato içerek uyanan tek insanı Doğan. Doğan kardeşim. Bu tebliğ nedir? Doğan da bu arada bizim dört katlının duvar ustasıdır. Allah razı olsun Doğan kardeşim. Biraz entel bir şehitlidir. Kardeş ne demek bu tebliğ? Sen nasıl yapıyorsun bu tebliği? Başkanım ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Tabii, tabii ki. Bu, bu iki oldu üçüncüye gelmem. <gülüyor> <gülüyor> Ölümü öldür gelme. <gülüyor> Başkanım, e, yani önce bir yokluyorum karşındakini. Başka, evet. Hani, tebliğ bak, ne demek bu arada Doğan? Tebliğ... E, şey... Bildirmek abi. <gülüyor> bildirmek. Eyvallah. <gülüyor> Ya ki biraz vicdansız yaklaşıyor konuya, ee, o yüzden şey yapmadım. Yansın bu şerefsiz, öyle mi? Yani. <gülüyor> <gülüyor> İyi <olur>. Konu neydi? <gülüyor> i̇nşallah benim videolarımdır Bektaş, inşallah. <gülüyor> Fatih Koyuncu'ya verir misin bir? Koyuncu hocamız nasıl tebliğ yapıyor acaba? Merak ediyoruz. Beni duyabiliyorsun değil mi Fatih? Biraz daha. daha <gülüyor> Hacı Ağabey. <gülüyor> Burada yankı yapıyorum. Evet. Geliyorum hocam. Sizin umrede maceralarınızı, tebliğ anılarınız nasıl oluyor acaba? Hocam biz tebliğ genelde hal diliyle yapıyoruz. Anlatmadan. Nasıl? İmam Rabbani gibi. Hüccetül İslam. Durduğumuz <gülüyor> zaman insanlar zaten direkt iman ediyor. <gülüyor> Var mı Sizden böyle edelim? denk geldiğin aykırı bir tip? Ben böyle anlatıyorum Rabbimi diyebildiğin. bildiğin. Şey Tabi tanıyoruz. Yalan haber hepsi. <gülüyor> Şimdi abi genelde e, taklidi, tahkiki imamdan giriyoruz yani anlatırken. İnsanların çoğunun yanılgıya düştüğü olay. Hani bir Allah'a inanıyorum ama aileden gelen bir şey mi yoksa gerçekten kendi tahkik ederek mi inanmış onu bilmiyorlar. Bir kere o farkındalığı oluşturuyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş yani marifetullah Allah'ı tanıması için inandığın Allah nasıl yani sen nereden ispatlayabilirsin bunu, nerede görebilirsin? Yani bir sanatlı bir eser, sanatkar icab Bu kainatta sanatlar var, bunların bir sanatkar olmak zorunda diye ufak ufak girip ondan sonra beraber namaza duruyoruz. <gülüyor> o kadar diyorsun. Evet yarım saatte iman. Bir, iman bir de şu Enes'e versene şu Haytavra. Bu ne yapıyormuş? Abi... Kardeş selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Na nasılsın iyisin? İyiyim Allah'a şükür. Allah iyilik versin. Abi önce insanların kalbine girmek lazım. Ha, bu ses tonuyla giriyorsun evet. değil mi? <gülüyor> İstersen... İnşallah kalbe giriyorsun. İstersen de. <gülüyor> abi insanların kalbine girmeden direkt güm diye yapıştırırsan yani, pek de sağlıklı bir sonuç alamazsın. Yani dövmemem lazım. Önce bir kalbine giriyorsun abi, önce bir neredesin, nereden geliyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun. Ondan sonra iman hakikatlerini anlatmaya çalışıyorsun. Allah'la aran nasıl diyor? <gülüyor> <gülüyor> kadar yani. Ne cevap veriyor buna bu abi, soruya? yani konuştuğun insanın dediği gibi Fatih abinin vicdanına biraz bağlı. Eğer vicdanı varsa e, iman etmesi lazım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, şey. O harmanlıyor şu an, harmanlıyor. Sıvıyor şu an. Beş dakika daha ver, konu ateizme. <gülüyor> Devam et sen. Abi önce e, yaratılış yani daha doğrusu nereden geldiğinin farkında mı önce onu bir sorgulaması lazım. Evet. Onu farkındaysa eğer e, iman hakikatlerini falan bilmesi gerekiyor ve nasıl ibadet etmesi gerekiyor, nasıl bir Allah'a iman etmesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. Buradan yürüyorsun. Yani buradan yürüyoruz abi. Eyvallah. Allah razı olsun. Sabri abi burada mı? Versene. 3 yıldır gelip köşede oturuyor kombine gibi. Göbek büyütmekten başka yapıyor. Hakkını ver. Ne anlatıyorsun? Geliyorum buraya çiğ köfte yapıyorum. Başka bir şey yaptığın yok. Ne anlatıyorsun? Abi ben haşirden giriyorum. Haşirden mi giriyorsun? Abi haşir. Haşir he evet. Ne demek oluyor abi? Yani Cenab-ı Allah'ın e, yeryüzündeki Şeye tutarsan abi çeneni, altında... Cenab-ı Allah'ın yeryüzündeki sıfatlarını e, kainata nasıl can verdiğini e, örneğin bir <gülüyor> <gülüyor> Örneğin, örneğin abi e, kurumuş bir ağacın sonbaharda kuruyup tekrar baharda yeşermesini. Yani genellikle ben iş yerinde bütün sevdiğim arkadaşlarım abi. Hep marul, maydanoz, hep oralardan yani, anladık e, O şekilde diyebiliriz. Bir arının e, balla, zehir, ara... <gülüyor> <gülüyor> <Yine> yemek anlatıyor. <gülüyor> abi, Yok mu granit, mermer, elmas falan? Abi var da onlara girmeyelim. Eyvallah. Derin, derin. Eyvallah. Ey Allah razı olsun Sabri abi. abi. Son bir de şu Ömer'den dinlemek istiyorum. Ömer anlatıyor musun? Anlamayınca yiyor musun adamı? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Her şey yemekte başladı. <gülüyor> <gülüyor> abi... E, anlatıyoruz, konuşuyoruz. Evet. Ö, i̇lk önce... Kendi sesini duymak çok kötü bir şey ya. Kullanlık <gülüyor> <gülüyor> Ee, i̇lk önce Allah'ı tanıyıp tanımadığını ya da tanıdığı Allah'ı ne kadar biliyorum. Yani mesela şöyle diyeyim, Mehmet abi ben seviyorum, çok seviyorum, böyle seviyorum, böyle seviyorum diyor. Daha da inanmıyorsan böyle <gülüyor> Mesela sonra diyorum ki bana soruyor, Mehmet abi kim diyor, ben tanımıyorum diyor. Yani mesela Allah'a da sevdiğini söylüyorum ama ne kadar tanımıyorum. Olmadı değil mi? Yani adam namaz kılıyor ama nasıl bir Allah'a inandığını bilmiyorsan bir gelmiyor sana. Aynen öyle. Allah razı olsun. Halil versene. <gülüyor> Halil son bir de senin sesini duyayım ya. Mikrofona alt dudak veriyor adam Halil şiirsel bir kardeşimizdir. Abi, abiler selamün <gülüyor> Ben kalkayım. <gülüyor> yok, evet, yok estağfurullah. Ee, şimdi biz ilk Allah diyoruz, Bismillah diyoruz kaçta kişiye. Allah'tan bahsediyoruz. Ee, sonra önce bir tebessüm veriyoruz. Tebessüm sonra sadakadır. İnsanın hal dilininle kendimizi ortaya koyup yani sizi de bir Allah yarattığını varsa Allah yarattığını böyle göstererek yani seni de yaratıyor, beni de yaratıyor. Bir saatini Allah'a ver ya. Patrona sekiz saat ciğerini satıyorsun. Bir saatin Allah'a ver yani. Yapma kendimi dinliyorum yapma. Yapma ya. Ya <gülüyor> mesele <gülüyor> böyle bir ya. Yani peygamber efendimiz diyor ya. Benim bildiklerimi siz bilseydiniz şu an e, güleceğinizi anlardınız. Ay bu da bize kapak olsun. Eyvallah. Allah razı olsun lan. Hadi selam. Eyvallah. Allah razı olsun Ali kardeş. Şimdi abiler bizde tebli diye bir mesele var. Burayı anladık mı? Tebli burada bulunan herkesin üzerine farzı aynı mıdır? Farz aynıdır. Hepimiz yapmak zorunda mıyız? Zorundayız. Peki illa dille mi yapmak zorundayız? Hayır. Çoğu zaman bir adamın gönlüne girmek için belki 4-5 ay sadece bir çay ısmarlayıp seni tanımasına müsaade etmen gerekecek. Nübüvvet bile 40 yaşında gelmiş. 40 yıl boyunca ne olmuş Resulullah'ın? Sıfatlara oturuyor. Yani Muhammedül Emin vasfı ta nübüvvetten önce gelen bir vasıf. Şimdi burada çok dikkat edilecek bir şey var. Bugünkü ana konu bu. Ben bugün sizi biraz uzun tutacağım. Ama siz bana hakkınızı inşallah helal edeceksiniz. Çünkü inanın Akıllara zarar bir mesele. Çok önemli bir mesele. Bu meseleye şöyle bir giriş yapmak lazım. Bir Müslümanın Allah için bir şey yaparken düşüneceği en son şey neticedir. Bu aklımızda mı? Neticeyi düşünecek miyiz Murat abi? Neticeyi düşünemeyiz. Şimdi etrafınıza dikkat edin yanınıza geliyorlar. Okan diyor ki abi anlattım anlattım adam namaza başlamadı diyor. Kendisinin hidayet vermesini bekliyor. Doğru mu? Bunları Duyuyorsunuz değil mi? Abi adamı bindir toplayıp çağırıyorum. Hiçbiri gelmiyor. Ben de bıraktım bu işleri. Hidayeti kendi verecek. Neticeyi bekliyor. Ya da ne oluyor mesela? Bizim burada kardeşler kart dağıtıyor, broşür dağıtıyor, CD dağıtıyor. Tam böyle giderken bir tane çok hakikatleri bilmeyen adamın biri tersliyor. Kimi zaman küfür ediyor. Şeytanın burada nasıl oynuyor? Orada şevkini kıracak ki bir sonraki gireceği insana ulaştıracağı hakikatte şevki kırılsın. Yakaladın mı inceyi? Bir sonraki demek gene neticeyi düşünmek demek. Şeytanın destelerini görüyor musun abi? Çok ince. Peki biz bu durumda ne yapmamız lazım. Şu düşünceyi oturtmak lazım Ferhat abi. Biz hizmetçiyiz. Tamam mı abi? Biz hizmetçiyiz. Cenab-ı Allah diler alır bizi dört katlı gençlik merkezine koyar. Dilemez alır bizi otuz metre koyar. Küsüp bırakalım mı işi? Ne haddine? Biz hizmetçiyiz. Haşa estağfurullah. Ora olmuş bura olmuş. Bana ne bana ne? İşin sahibi düşünsün orayı. Ümmetsiz peygamber var. Sen kimsin ki insanlara iki tane bir şey anlattığında hemen insanlar etrafına pervaz olsun. Hep neticeyi bekleyen insanların İslami yaşantısına bakın namazlarını bıraktığını göreceksiniz. Çok sıkıntılı gidiyor. Bakın abi ben size bir şey anlatayım. Biz burada aile gibi olduk. Sürekli bütün gündemleri muhabbet ediyoruz. Biz burayı ilk açtığımız gün dört katlının dualarını ediyorduk burada. Ve burayı göreceksin böyle yani. Harabe olmuş. Yani bizim de durumumuz yetmedi. O zamanlar yoktu. Bir ara dört ay inşaat durdu abi. Dört ay. Bak düşün burada dört ay inşaat durdu yani. Bir şey yapamıyoruz. Düşünün. Ama çok fazla insan geliyor gidiyor buraya. Yani şu köşeye bir tane alçıpan koyduk. Üzerinde namaz gidiyoruz. Diyoruz ki biz inandık yani. Allah için yürüyünce kapılar açılacak dedik. Anlatabiliyor muyum? Yani netice ne? Kim gelir? Nasıl gider? Buraları hesapl ve çok acı şeyler yaşadık biz burayı ilk açtığımız gün bile dört katlı gençlik merkezinin duaları dilimizdeydi insanlara gelince anlatıyorduk insanlar bize diyordu ki kardeş siz daha burayı bitiriyor musunuz dalga mı geçiyorsunuz ne dört katlısı diyordu Hiç unutmadığım birkaç hadise var birisi geldi Murat abi dedi ki aynı işi yapan birisi ha aynı tebliğ vazifesini yapan biri dedi ki kardeş dedi dört katlı falan anlatıyorsunuz gerek yok büyümeyin göze batıp dikkat çekmeyin gidin köşede devam edin dedi Dedim ki usta sen bu büyümeyin lafını hiç aşağıda sahilde bir bara söyledin mi faizle büyüyen etrafındaki insanlara faizle büyüme dedin mi? Dünya terakki ederken neden buranın teden ne etmesini bekliyorsun? Ne demek büyüme? Düşünmedim neticeyi. Devam edeyim mi? Biz burayı açtığımızda Turgay abi Allah razı olsun canları sağ olsun. Birkaç kişi geldi sürekli. Dedi ki kardeş dedi bize kızdı yani. Niye kiraya çıkıyorsunuz dedi ya. Hallederiz dedi size yer alırız dedi. Allah razı olsun yine. Daha sonra telefonlarına bile ulaşamadık. Kiraya niye çıkıyorsunuz diye düşün yani o kadar samimi sahiplenilmiş. Olayı görüyor musun? Bir vaka daha yaşadım. Yani bunları anlatmaya çalışıyorum. Bunlar normalliği düşünsen şevkin kırar gidersin yani geldi. İçeriye şöyle bir gezdirdim, gezdik ettik. Sonra dedi ki, kardeş dedi. Siz okuma yapıyorsunuz, değil mi dedi? Yapıyoruz abi dedim. Günlük okuma yapıyoruz. Kardeş bu saatten sonra sadece okumanızı yapın. Bu iş bitmiştir, düşünmeyin dedi. Onu da bir daha göremedik. Hatırlar mısın bunları Kaan abi? Size bir vakada anlatayım. Çok acıklı vaka abi. Buraya usta getirmişiz Murat abi. İki tane Suriyeli kardeş var. Bunların hepsi seramikti. Seramikleri kırıyorlar. Allah razı olsun. Bir 500 lira övmeye verdik. Biz de kırıyoruz, yardım ediyoruz. Ama burayı göreceksin. Seramiği üst üste vurdu, onun kafası yoruldu. Duvarlar parça kırmışız, toplayamıyoruz falan. Bir tane usta geldi. Dedi ne yaptınız el bombası attınız içeri böyle içeri var ya Mahvolmuş perişan olmuş böyle bir halde Yine bir tane gelip böyle kardeş yürüyün Allah var biz varız yardırırız. Diyen bir abi pazar günüydü çok sinirlerim bozuldu Turgay abi'ye aradım. Diyorum yani buranın yürümesi lazım ama yürümüyor. Sinirlerim bozuldu. Pazar günü de aradım. Abi selamünaleyküm aleykümselam. E kardeşim ne yapıyorsunuz dedi. Dedim abi iyi, duvar kırıyoruz, molos taşıyoruz. Dedi ki maşallah. Üstadın talebesi Zübeyir abi de hep dershanelerin tuvaletini temizlermiş dedi. Dedim abi Allah razı olsun. Ben seni şunun için aradım. Sen bir şeyleri yapacağını söyledin. Yapmanın vakti geldi. Buyur dedim. Kendisi bile dönmeyip başkasına döndürdü. Müsaittim yayladayım gelemem, ilgilenemem, uğraşamam uğraşmadı. Bir şey söyleyeceğim, ben bunların üzerine bir hizmet bina etsem sence yürüyebilir miydik abi? Neticeyi düşünseydik yürüyebilir miydik acaba? Hiç imkanı var mı? Bir insan bütün önüne engel olacak ve şer ile yoğrulmuş planların altında şeytanın olduğunu ama onunla üstünde Allah'ın olduğunu kalben iman etmezse bu işler yürümez. Daha buranın inşaatı bitmemişken dört katlının duaları vardı. Ne oldu? Bugün de duvarları var. Daha buranın inşaatı bitmemişken dört katlının duaları vardı. Ne oldu? Bugün de duvarları var. Elhamdülillah. Tariki hakta çalışan. Ne demek tariki hak? Yol, tarik, tarik değil mi? Yol, tariki hak, hak yolu. Hak yolunda çalışan ve mücadele edenler sizlere diyor. Sizlerin üzerine böyle vazife var mı? Var değil mi? Tebliğ var mı kardeş? Var değil mi? Sana diyor o zaman üstünü alınacak. İsim neydi? Erdeniz üstünü alınacaksın o zaman. Tariki hakta çalışan ve mücadele edenler yalnız kendi vazifelerini düşünmek lazım gelirken. Ferhat abi. Cenab-ı Hakk'a ait vazifeyi düşünüp harekatını ona bir daha ederek hata ediyorlar. Cümle anlaşılıyor değil mi? Bir zaman şeytan Hazreti İsa Aleyhisselam'a itiraz edip demiş ki Kim var başrolde Emir? Şeytan var. Bir de şeytan kime laf söyleyecek birazdan Ferhat abi? İsa Aleyhisselam'a. Ferhat abi şeytandaki ümide bak. Peygamberi taklaya getirmeye çalışıyor çakal. Ne bileyim abi şeytandaki ümide bakar mısın? Bir peygamberi düşürmeye çalışıyor ana. Madem ecel ve... Her şey kaderi ilahi iledir. Sen kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin diyor. Kime diyor bunu? İsa peygambere diyor. Madem Allah'ın takdiridir her şey, at bakalım burada ölecek misin diyor. Uyanı görüyor musun Resul? Hz. İsa Aleyhisselam ona demiş, Cenab-ı Hak kulunu tecrübe eder ve der ki, sen böyle yaparsan sana böyle yaparım, göreyim. Seni ne nasıl yapabilir misin acaba diye. Fakat kulun hakkı yok ve haddi değil ki Cenabı hakkı tecrübe etsin ve desin. Ben böyle işlesem sen böyle işler misin diye tecrübevari bir surette Cenabı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı, sui, edeptir, kulluğa münafi, aykırıdır. Yani bir kul Allah'ı imtihan edebilir mi? Edemez. Peki Cenabı Allah bir kulu imtihan edebilir mi? İstediği gibi edebilir. Mesela ben şimdi belli raporları almış, belli diplomaları almış matematik öğretmeniyim. İstediğim zaman o çocuklara sınav yapabilir miyim? Yaparım. Çocuğun biri kalkıp dese ki bana Mehmet Hoca kalk bakayım bir de ben senin sınav yapayım. Mantar ederim çocuğu. Öyle bir hakkı var mı? Yok Değil mi? Aynı mantık düşün. Madem hakikat budur, insan kendi vazifesini yapıp Cenabı Hakkın vazifesine karışmamalı. O zaman vazife ikiye ayrıldı Ceyhun. Benim vazifem var. Bir de Cenab-ı Allah'ın vazifesi olan neticeyi yaratmak var. Ne güzel ayrılıyor değil mi? Şimdi bu saatten sonra ben burada sizlere anlatsam, anlattıktan sonra desem ki ya abi ben bunların hepsini anlattım, bunların hiçbiri namaz kılmıyor, ertesi gün gelmiyor. Böyle bir hakkım var mı? Yok. Ne yapmış oldum? Allah'ın vazifesine karışmış. Dersi çok iyi dinleyin ha. Hacı çok önemli ders. Meşhurdur ki yeni bir konuya geçti. Bir zaman İslam kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu müteaddit defa mağlup eden Celaleddin'i Harzamşah harbe giderken. Kim var başrolde? Harzamşah. Ne yapıyor abi? Harbe gidiyor. Vüzenası ve etva ona demişler. Yanında birileri söylüyor ona. Sen muzaffer olacaksın. Cenab-ı Hak seni galip edecek. Var mı bir kötü bir şey? Harcamşah gidiyor. Kime karşı? Cengiz'in ordusuna. Cengiz dediğim var ya çiğ et bir adam yani düşün. Zalim olur zalim bir adam. Harcamşah karşılaşacaklar yanında gidiyor ki Allah seni muzaffer edecek inşallah galip olacaklar. Bir kötü bir şey var mı? Ama ona bile ne diyor? Ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazife Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. Muzaffer olmak veya mağlup etmek onun vazifesidir. Cihada giderken bile insanın aklında ne olur? Galip olalım. Aslı böyle miymiş? Neticeyle alakadar olduğuna sıkıntıya düşeceksin. Resulullah Aleyhisselam Asap'la istişare edip Uhud'da zahiren bir mağlubiyet olmadı mı? Bak bakalım dersler nerelerden. İşte o zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla, teslim olmayı anlamış mı? Harika bir surette çok defa muzaffer olmuştur. Ne yapınca? Neticeye karışmayınca. Evet insanın elindeki cüzzi ihtiyarı ile işledikleri efallerinde Cenab-ı Hakk'a ait neticeleri düşünmemek gerektir. Mesela kardeşlerimizden bir kısım zatlar sizleri söylüyor. Hakların Risale-i Nur'a iltihakları şevklerini ziyadeleştiriyor. Yani Ferhat abi sen gittin birine Risale anlatış yerinde onlar da geldi sen şevklendin. Gayrete getiriyor. Şimdi zaten burası kalabalıkken herkes anlatır dersi. Bir sıkıntı yok anladın mı abi? İnsan burada gayrete gelir. Ya anlatıyorum anlatıyorum anlıyorlar falan. Burada problem yok ama burada hiç kimse yokken acaba aynı gayreti gösterebilecek misin? Yani ben bir geliyorum buraya bir bakıyorum. Tek başıma anlatıyorum canlı yayın kim? Bir kişi rahmetli babaannem döndü başka hiç izleyen yok Aynı şekilde anlatabilecek miyim acaba? Dinlemedikleri vakit zayıfların kuvve-i maneviyeleri kırılıyor kimin? Demek ki şevki kırılan nedir? Zayıftır. Ümmetsiz peygamber var diyorum sen kimsin ya? Ben anlatacağım herkes gelecek. Burası bir kişi de olsa Ferhat abi bu Mehmet eşek gibi anlatmak zorunda. Ben bu dersten bunu anladım. Kendimi anlayacağım abi ben kabirde tek gireceğim kabre. Şevkleri bir derece düşüyor o zayıfların. Halbuki üstad Mutlak muktedayı Kül rehber ekmen olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. Peygambere düşen ancak tebliğdir. Maide 99. Fermanı ile insanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade sayı gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiştir. Fatih burası azalırsa biz ne yapacağız? Daha ziyade. Çünkü sen sevdiğine hidayet veremezsin Allah dilediğine hidayet verir. Sırrıyla anlamış ki insanlara dinlettirmek ve hidayet vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Sen Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir Vazifesine karışamazsın. Öyleyse işte ey kardeşlerim size ait olmayan vazifeye harekatınızı bina etmekle karışmayınız ve halkınıza karşı tecrübe vazifeti almayınız. Ebu Cehil'e bile defalarca gitmiş peygamber aleyhisselam. Sen kimsin iki kere anlatayım da adamlar düzelsin istiyorsun yoksa anlatmam. Şimdi abiler bende misiniz? Birisi bana dese ki Mehmet kardeş seninle oturalım bir 10-15 dakika bize Siyer'den, Siret-i Nebi'den, magaziden, sahabe hayatından öyle bir yer söyle ki senin hayatının merkezi olsun, temerküz etsin, bütün hakikatleri de onun etrafına inşa et. Kesinlikle Hudeybiye Barış Anlaşması'nı anlatırdım. Bu anlatacağım şey kadar kabirde önemli bir şey göremezsiniz. Peygamber aleyhisselam ol abi 10 küsur yıl Mekke'de kalıyor. Oradan nereye göçüyor? Medine. Yani eski Yesribe'ye geçiyor. Oraya göçtükten sonra Mekke'dekiler etrafta ne kadar kabileler varsa Turgay abi. Çok iyi dinleyin bak abi beni. O dönemin aşiretleri yani. Hepsini topluyor diyor ki ya gidelim. Şu Medine'ye çökelim. Bunların hepsini kış edelim çıksın diyorlar Ferhat abi. Toplanıyorlar orada ordu Zeki. Gidiyorlar Medine'nin önüne dayanacaklar. Tam o arada Peygamber Efendimiz istişare ediyor ashabıyla. Oradan Selman'ın farisi çıkıyor. Diyor ki ya Resulallah benim bir fikrim var. Nedir ya Selman? İki dağın arasına bir hendek kazalım. asap savaşı. Hendek savaşı. Aynı. İki dağın arasına bir hendek kazalım. Bunlar geçemesin diyor. İşin garip yanı ne biliyor musun Ferhat abi? Selman-ı Farisi bu fikri vermeden 2-3 hafta önce iman etmiştir. Oh. Allah'ın hikmetine bak. Cenaballar için zaman mekan olmadığı için belki gelecekte yapacağını geçmişte kabul etti. Ne kadar ince. Altı gün boyunca kazıyorlar. Mekke'dekiler bir geliyor abi. Kalabalık inanılmaz. Medine'nin tamamından daha kalabalık Mekkeliler. Kapının önüne koğuşlanıyorlar. Diyorlar ki elbet bunlar acıkacak, susuyacak, çıkacak. Çıkınca da keseceğiz. Ama çok kinli geliyorlar Turgay abi. Yani Beşik'teki bebeği kesecek kadar kinli geliyorlar. Öyle doldurmuşlar. Çünkü etraf kabileleri de alacaklar ya tam propaganda yapmaları lazım. 25 gün sonra kendi suları bitiyor. Allah rüzgarla kendi çadırlarını yakıyor ve geri dönmek zorunda kalıyorlar. Aradan on bir ay geçiyor. Bak iyi dinleyin abi tekrar ediyorum bu şekilde bir daha böyle muhabbet edemeyebiliriz bu konuları. Bu çok önemli konu. Ben diyorum ki hayatımın merkezine koyduğum mesele benim. O yüzden bana çok önemli geliyor. On bir ay sonra hutbeye çıkıyor burada abi. Diyor ki bir rüya gördüm. Ne gördün ya Resulallah? Rüyamda saçlarımızı tıraş ediyor, kurbanlar kesiyorduk. Ne demek bu? Haç demek, umre demek hazırlanıyorlar. 1400 adam Mekke'ye gideceğiz. Assap Savaşı'ndan kaç ay sonra? 11. Kaç kişi gidiyorlar? Silahları var mı? Silahsız gidiyorlar. Bak abi çok iyi dinleyin. 1400 kişi gidiyor. Peygamber Aleyhisselam bir haberci gönderiyor. Bir bak bakalım Mekke'de nedir durum diye. Bir geliyor. Ya Resulallah ehabişler dizilmiş bekliyor. Ehabiş bu mızrak atanlar. Ama böyle sniperci gibi Turgay abi. Attığını ta uzaktan vuranlar. O Hazreti Başı Hazreti Hamza'yı da öldürüyor ya. O da ehabiş. Yani mızrağı vurdum abi sniper alt etmiş. O şekilde ehabişleri koğuşlamışlar. Geldi mi ind diye. Neyse Resulullah ashabıyla beraber asfan denen yere geliyor abi. Oraya geliyor ama haber alıyor. Karşıdan kim geliyor? Halit geliyor. Resulullah oturuyor ashabıyla istişare ediyor. Söyleyin bakalım diyor Mesut ne yapalım? Fikriniz nedir? Sahabenin biri diyor ki ya Resulallah kıvrımlı bir yol vardır. Sivri kayalar, kızgın kayalar vardır. Buradan insan da geçmez hayvan da. Ama biz geçelim <Gülüyor> Ne çiçe düşünmüş bir sahabe görüyor musunuz? sırayla ihramları var üzerinde hayvanları var arkasında o yola gidip kayaları kırıyorlar İhramı beline kadar kan olan ekip geri dönüyor öbürü geliyor geri dönüyor öbürü geliyor bugün umreye gidenler ne diyor baba otelden memnun kalmadı alışverişten ibadet kalmadı yürümekten canım çıktı pasaport sırası böyle bana sorarsanız şu kardeşimize bir insan tavaf yaparken kanamayan bacaklarına bakarak o günlerde başarılı olmamasına rağmen birinci denemede kanayan sahabe bacaklarını tefekkür etmezse bence bu iş olmaz artık daha sonra peygamber aleyhisselamın devesi kasva dizinin üzerine çöküyor bir yerde duruyor hatta sahabeler espri yapıyor ya kasva bozuldu herhalde diye resulü aleyhisselam buyuruyor fili durduran ayetler kasvayı da durdurdu diyor bir bölgeye koğuşlanıyorlar hiçbir şey yok orada bir tane kurusu kuyusu düşünün yani tam Bulundukları bölge Hudeybiye. Hadep, Hadep kökü yani kıvrım demek. Kıvrımlı bölge ya. Resulullah Aleyhisselam bir abdest alıyor. Kuru bölge komple elhamdülillah böyle sıfışkırıyor. Hayvanlar oradan besleniyor, insanlar oradan besleniyor. Daha sonra Resulullah Aleyhisselam'ın Ferhat abi çok ince bir siyaseti var. Orayı kaçırmamak lazım. Şimdi Mekkeliler nerede yakalasa öldürecek, doğru mu abi? Yalnız şöyle bir politika var. Mekke'nin içinde adam öldürmek yasak abi. Çünkü hep ticaret yolları ya. Bütün tüccarlarla bu anlaşmayı yapmışlar. Hudeybiye nerede? Mekke'nin içi sayılır dibinde. O yüzden onları da öldür Öldüremiyorlar artık. Asfandan kıvrımlı yolda gidiyor ama siyasete bak. Daha kılıç kullanıldı mı? Silah kullanıldı mı? Kullanılmadı. Mekkeliler çok kibirli insanlar. Yani o dönem düşün abi ata binip ata iner, attan inerken şiir okuyan adamlar bunlar. İnanılmaz bir kültür, inanılmaz bir kibir var bunlarda. Aşiret, soy sop çok önemli. Neyse abi devam ederken Mekkeliler istişare ediyor bu böyle olmaz diye gece 80 tane suikastçı gönderiyorlar. Peygamber aleyhisselam kaç kişi? 1400. 80 tane suikastçının her birini yakalıyor Resulullah aleyhisselam. Yüzlerini açıp Mekke'ye gönderiyor ki utansınlar diye çok ince. Ama psikolojiyi şurada iyi düşünmeniz lazım. Daha 11 ay önce bu sahabilerin çocuklarını kesmek isteyen adamlar bunlar. Sahabeyi bir anlamanız lazım. Sahabe biraz ateşlenmeye başlıyor artık. Sabri abi. Yani hep merhamet hep vicdan nereye kadar? Sahabe ateşleniyor. Ardından Mekkeliler, Kureyşliler toplanıyor konuşuyor, istişare ediyor. Ne yapalım ne yapalım? Urve'yi gönderiyorlar. Bu tayif var ya. Tayif'in reisi Urve. Urve de böyle yaşı büyük, kibirli bir adam abi. Geliyor böyle diyor ya diyor siz dalga mı geçiyorsunuz diyor Resullaha diyor Urve. Tayif'in reisi. Gelmiş karşına bu dalga mı geçiyorsunuz ya? Koca Koca kabile diyor, Kureyş diyor. Koca kabile, biz koca kabileyiz. Siz baksanıza üç tane o kavimden, beş tane o kavimden, bu kadar adamla mı yeneceksiniz diyor. Onların la ilahe illallah bayla bağlandığını anlayamıyor. Arkadan bir laf duyuyor abi, çok ciddi, ağır hakaret. Kim etti bunu diyor? Ebu Bekir Sıddık çıkıyor. Ben ettim diyor. Ebu Bekir dua et sana borcum vardı yoksa bozuşturduk diyor. Urve'nin bile Sıddık Ebu Bekir'e borcu var. Bakaya bak. Daha sonra Ebu Bekir'le, düzeltiyorum, Urve'yle Peygamber Aleyhisselam diz dize oturuyorlar. Mesele konuşacaklar. Öyle mi yapalım? Böyle mi yapalım? Bu bir Arap adeti abi. Dizler birleştirilir. Dip dibe gelinir. Yaşı büyük olan küçük olanın sakalını çekebilir konuşurken. Böyle bir adet Arap'ta. Tam Urve elini uzatıyor. Sakalı çekecek Peygamber Aleyhisselam'ın yukarıdan bir kılıç darbesi çekiyor elini. Tabi alışkanlık ya hep eli gidiyor. İkincide bir tane daha uyarı çekiyor. Üçüncüde bir uyarı daha. Bir dahaki denemende o elini bulamazsın diyor. Dönüyor. Kim bu bana kılıcı uzatan diyor? Yeğeni Amr çıkıyor. Urve'nin yeğeni. Karşı kabileden adamın Peygamber Aleyhisselam'a duyduğu saygıyı ölçebiliyor musun? Kemal odur ki dost değil düşman tasdik eder. Kendi yeğeni, kendi yeğeni kılıç tutuyor. Üçüncüde elini göremezsin diyor. Urve geri dönüyor Mekke'ye, Kureyş'e. Hatta Turgay abi o kadar kibirler ki şöyle diyorlar. Ya dinlemeyelim ne var konuşacak öldürelim hış edelim işte. O kadar kibirliler. Neyse en son bir ikisi diyor ki ya olur mu bir konuşturalım edelim. Urve anlatıyor diyor ki ben çok kral gördüm. Ama yüzüne bakıldığında gözlerine bakılamayan o konuştuğunda rüzgarın sesini kıstığı böyle bir zat hayatımda görmedim. Sakın savaşmayın deyin ki umreyi bir yıl sonraya erteleyin deyin savaşırsanız bunlar sizi yenerler diyor. O kadar kibirli ki abi Mekkeliler. Müşrikler, Kureyş kabilesi. Böyle isyanlar ediyorlar yani. Nasıl böyle bir söz söyler diye. Burada çok ince bir siyaset daha söyleyeceğim. Bir baştan alalım. Kaç kişiler bunlar? 1400 kişi. Doğru mu? Nereden geliyorlar? Medine'den. Peki hangi savaşları geçirmişler? Bediri, Uhud'u, Ahzab yani Hende'yi geçirmişler. Peki başlarına bir şey gelse her biri asabı kıtır kıtır doğrayacak adamlar mı? Evet. Peki bir kılıç darbesi vurulmuş mu Murat abi? Vurulmamış. Tayif'in reisi, urve, kibir. Kibirli olur, kibirli bir adam. Bunlardan korkun, sizi yerler diyor mu? Diyor. Hala kılıç kullanıldı mı? Kullanılmadı. Siyasete dikkat edin. Artık Tayif bizimdir bitti. Tayif'in gönlüne o korku düştü mü? Peki vicdanına o güven düştü mü? Artık Tayif bizimdir. Selamünaleyküm. Bir kılıç kullanmadan Tayif nasıl fethedildi? Ve etrafındaki civer kavimler de bunları izliyor mu? Demek onların her biri artık bizimdir Murat abi. Selamünaleyküm aleyküm onlara. Devam ediyor Mekkeliler durmuyor. Kimi gönderiyorlar bu sefer? Hatibül Kureyş. Kim oluyor? Suheil, değil mi? Suheil Hatibül Kureyş. Abi o kadar İslam karşıtı bir adamçı Suheil. Akıllara yani bugün yaşasaydı çok çok şok çocuklar okulda namaz kılıyor diye haber yapardı. Öyle bir tip yani Suheil dediğimiz. Full İslam karşıtı ama hatip bir adam. Adam susmuyor yani her yerde İslam propagandası yapıyor. Hatta şöyle ince bir mesele var. Peygamber soruyor kim geliyor Kureyş'ten? Yara sıra Suheil geliyor diyorlar. Suheil geliyorsa işimiz kolay diyor. Suheil Arap Türkçe'de kolaylık demek. Yani yani biz burada müfessirler neyi anlatıyor? Her kelime de derin manalar, her olayda derin manalar var ama anlayabilene. Bu da bir anekdot olsun. Bence çok güzel ince mesele. Suyle oturuyorlar. Tabii Suyle'in bir oğlu Abdullah Müslüman, bir oğlu Ebu Cendel. Ebu Cendel de Müslüman dört yıl zindanda işkence ediyor. Kendi oğlu Suyle'in niye işkence ediyor abi? Siyaseten büyük bir adam ya. Oğlu Müslüman diye onu kaldıramıyor yani. O yüzden altmış zindana dört yıl boyunca işkence etmiş. Tam Peygamber eserine oturuyorlar, anlaşma yapacaklar işte tamam. Öbür yıl gelin umrenizi, hacınızı yapın diye anlaşma yapacaklar. Allah'ın eli Muhammed yazınca söylüyor ki ben bunu kabul etsem burada ne işim var benim diyor. Silin diyor. Ama Hz. Ömer köşede delleniyor. Hz. Ali diyor ki ben silemem ya esir Allah diyor. Peygamber Efendim mübarek parmağı kendi siliyor. Tamam diyor. Anlaşma şartlarından birini söyleyeyim mi abi? Sildirdi mi Allah'ın elçisine Sildirdi mi? Sildirdi. Umreyi ne zaman yapacaksınız? Bir yıl sonra. Bak şu acıyı düşünün. İhramını giymiş tam adımı atacaksın. Biri sana diyor ki abi bu yıl gelmiyor öbür yıl geldi. Acıyı bir düşün. Üçüncüde de diyor ki Mekkeden birisi size teslim olursa bize geri iade edeceksiniz. Zaten hepsi muhacir. Amaçları Mekkillere teblit etmek. Hazreti Ömer fıttırıyor abi, Köşede sinir küpü oluyor Hazreti Ömer. Tam o sırada kim gelse beğenirsin abi? Allah'ın hikmeti. Dört yıl zindanda kalmış, Ebu Cendel zindandan kaçıyor. ne oldu? Ya Resulallah geldim size diyor. Ama artık anlaşma imzalanmış. Geri verirmek zorunda kalıyor. Ebu Cendel. Ya Resulallah. Bana tekrar zulmetsinler diye mi beni bunların elle veriyorsun diyor. Sabret Cendel. Allah sana bir kapı açacak diyor. Hazreti Ömer sinirden duramıyor artık. Atının köşesine gidiyor bir kılıç çıkarıyor. Ebu Cendel'in yanına gidiyor diyor vursana şu babanın müşrik kellesini su kuruşla. Sen niye vurmuyorsun ya Ömer diyor. Bana Allah Resulü yasakladı Allah resulü sana yasakladığını ben yapmaktan hayal ederim diyor. Vurmuyor Ebu Cendel. Hazreti Ömer peygamberi Zişan'ın karşısına dikiliyor Ceyhun sinirden. Ya Resulallah sen hak peygamber değil misin? Evet öyle. Bizim yolumuz hak onların batıl değil mi? Evet aynen öyle. Neden imzaladık o zaman bu aşağılık anlaşmayı? Burada haşa onun peygamberliğine şüphe sorusu değil. Olayın mahiyetini anlamak için bir sorudur bu bilginiz olsun. Ama Hazreti Ömer çok sinirlenmiş olaya. Yani yaşadıklarını düşünün. Bedir var, Uhud var. 1400 kişi bacakları kanayana kadar yürümüşler. 80 tane suikastçı gelmiş. Ebu Cendel'e işkence yapılıyor. Ve biz hiçbir şey yapamıyoruz. Peygamber Aleyhisselam bir ses söylüyor. Haydi dönüyoruz diyor. Biraz uzun oldu. Lütfen dikkatlerinizi verin. Bu mesele çok önemli. Hikayeleştiriyor musunuz? Tefekkür ediliyor değil mi abi? Sakın kopmayın. Dönüyorlar yoldan. Dönerken abi bir yerde duruyorlar. Peygamber selam diyor ki: haydi saçlarınızı tıraş edin, kurbanlarınızı kesin." diyor. Hiçbiri yapmıyor. Sahabe, sahabe. uğruna can verdikleri sahabe. Semiyana ve ata'ana, işittik itaat ettik diyen sahabe. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan. Bu sahabe yapmıyor. Peygamber çağırıyor Ümmü Seleme validemizi. Ya Ümmü Seleme, böyle yapmıyorlar. Yani kendi bilmediğinden değil, orada da bize istişare öğretiyor. Ya olay yap. Ne yapalım diyor? Ya Resulullah sen kes, onlar da kesecektir diyor. Resulullah kesiyor saçını, kesiyor kurbanını, bütün sahabe kesiyor. 1400 kişi. Şimdi size olayın kopacağı yeri anlatayım mı Murat abi? Hazır mısın? Gerçekten hazır mısın? Hazır mısın? Eti nereye veriyorlar? Mekke'ye veriyorlar Mekke'ye. Şu tebliğe bak, bir de bizim anlattım anlamadığa bak. Bak abi hatırlatmam lazım Sabri abi. Bedir'i yaşadılar mı? Uhudu. Azsabı. 1400 kişi ayakları kanayarak kadar yürüdü mü Kaan abi? 80 suikastçı geldi mi? Ey bu cendele işkence edildi mi? Bu anlaşmayı imzaladık mı? Bu sahabe bir de etlerini Mekke'ye gönderiyor. Psikolojiyi hesaplayabileniniz var mı? Var mı? Ben bu psikolojiyi biliyorum diye Hesaplayabileniniz var mı bu psikolojiyi? Yola çıkıyorlar, devam ediyorlar. Hazreti Ömer hani bir sual etmişti ya peygamberi İshana. Üç kere peygamberin yanına gidiyor Ferhat abi. Atıyla beraber yolda. Ya Resulullah bir beni dinler misin diyor. Cevap yok. Ya Resulallah bir beni dinlesen cevap yok, dönüp bakmıyor bile. Ya Resulallah bir beni dinlesen dönüp bakmıyor bile. Hazreti Ömer kavmin en arkasına geçiyor, kafilenin en arkasına geçiyor. Ashab'a söylüyor, anama söyleyin gayrı Ömer ölüdür diyor. Resulullah'ın yüz çevirdiği ne olur ki başka? Bir süre sonra haber geliyor, Ömer'i çağırın diyor. Resulullah'ın yanına geliyor ve Hazreti Ömer şöyle naklediyor. Ben Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı hiç bu kadar nurlu ve mutlu görmemiştim diyor, hiç. Meyr ayet iniyormuş, ondan dönmemiş. Ya Resulallah, ne oldu? Ne bu güzel haber diyor? Ayetinde, ey Ömer, <gülüyor> inna fethne, leke fethen mübina, muhakkak ki biz sana ab açık bir fetih verdik, açık bir fetih ihsan ettik. Vereceğiz mi diyor, verdik mi diyor. Şimdi soruyorum bu ortamda fetihini görebilen var mı? Yaşanılanları tekrar hatırlatacağım. Çok önemli geliyor bana. Düşünün başlarına gelmeyen kalmamış. Sıkıntı üstüne sıkıntı. Bu kadar şeyin içerisinde. Bedir yaşandı. Uhud yaşandı. asap yaşandı. Başka ne var? 1400 kişi ayakları kanadı. Ebu Cendel zulüm altında. Hudeybiye Barış Antlaşması imzalandı. Doğru mu? Etler nereye gitti? Mekke'ye. Hani verdik nerede? Var mı verdiği görebilen? Garip değil mi? Verdik diyor çünkü bu anlaşmayla bakın abi Uhud'da Bedir'de inmeyen ayet iniyor. Muhakkak gibi sana apaçık bir fethi ihsan ettik. Çünkü artık Müslümanlar Mekke'nin içine girebilecekti. Bir Müslüman sabah nasıl uyanır, nasıl tebessüm eder, yanındakine nasıl tebliğ eder, gönlünü nasıl açar, ekmeğini nasıl böler? Bütün bunlarla onları kazanabileceklerdi zira mesele vicdanlara girerek çözülecek bir meseleydi. Bir kırıç kullanmadan bundan sonraki Mekke'nin fethinin adımı oldu mesele. Size tek bir şey rica ediyorum. Birazdan bitiriyorum. Değil 1400 adam. 5 tane adamı bu psikolojide tutabilir, tutabilir miydiniz Turgay abi? 5 tane Ferhat abi. Döv, kır, işkence yap. 1400 değil. Neden tutuldu biliyor musunuz? Çünkü ayet var. Fetih 4. İmanlarını bir kart daha arttırsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren ancak Tebliğ nasıl yapılıyor görüyor musunuz abi? Bir yerleri kırmışlar mı? Yani tek amacı bir yere sövelim, saldıralım, yakaladığımız yerde kafa gezelim, öldürelim olan tipler var. Neden yapıyorlar biliyor musun abi? Çünkü vicdanlara, gönüllere girmek bir peygamber mesleğidir. Ve o peygamber mesleği zahmetlidir. Çünkü cennet hiç de ucuz değildir. Bir müminin bir iş yaparken düşüneceği en son şey neticedir. Ben size hatırlatmak istiyorum. Resulullah soruyor. Var mı bir yol fikri olan ashabın biri diyor. Ya Resulullah. Ben bir yol biliyorum ama bu yoldan ne insan geçer ne de hayvan. Ama biz geçelim. Çünkü bir kapı kapar ise bin kapı eder Küşat. Biz böyle iman ediyoruz. Bura olur, dört kat olur, dört metre kare olur. Haşa, estağfurullah, umurumda değil. Benim vazifem... Yürümek babacığım. İlla el teala el fatiha.